Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahu fela mudille ve men yudlil fela hade leh. Ve eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ema ba'd feinna estaqa hadisi kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâ Tesir dersimizde Nisa suresi 22. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Geçmişte olan müstesna babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayın. Şüphesiz o kötü olan bir işti. Bir çirkin davranıştı ve ne kötü bir yoldu. Bera bin Azib radiyallahu şöyle anlatıyor. Amcamı yanında bir sancak olduğu halde gördüm ve nereye gittiğini sordum. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni babasının karısını nikahlayan birinin boynunu vurup malına el koymaya gönderdi. Bunu Hasan bir İsnapla Ebu Davud ve hakim rivayet etmişlerdir. Cahiliye döneminde bunu caiz sayıyorlar. Yani babalarının evlendiği yani üvey annesi olan bir kadını babası boşadığı zaman onun tekrar olduğunu nikahlaması. Böyle bir nikahı cahiliye döneminde caiz sayıyorlardı. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelince bu yasaklandı. Ee, bu yasağa rağmen böyle bir şeyi yapan birisini de mürtet konumuna düştüğü için artık böyle bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldürülmesini ve malına el konmasını emrediyor. Çünkü nikahlama bunu helal saymanın bir göstergesidir. Yani zina, normal bir zina değil, nikah kıyarak bunu yapması helal saydığını gösterir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal saymak ise malum olduğu üzere küfürdür. Allah Resulü de buna hükmediyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gerdeğe girsin veya girmesin. Baban ya da oğlunun evlendiği kadın artık sana haramdır demiştir bu ayetin tefsirinde. Bunu da Hasan bir İsnat Taberi, İbn-i Biyatim, i̇bn Münzir ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yani bir şekilde nikah kıyılmışsa gerdek olsun veya olmasın artık bu haramlık sabit oluyor. Ata bin Ebi Rabah, Raymullah dedi ki, Cahiliye döneminde oğullar babalarının ölümünden sonra analıklarıyla, yani üvey analarıyla evlenirlerdi. Böyle sevdikler allah Teala'nın öfkesine sebep olur ve bunu yapanlar kötü bir yola girmiş olurlar. Bunu sahibi İsnab'da Abdurrazak Taderi ve İbn-i Ebi'atim tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. 23. Ayet Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, Kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey kızlarınız, onlarla zifafa girmemişseniz üzerinize bir günah yoktur. Kendi öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almanız, geçmişte olan müstesna size haram kılındı. Muhakkak ki Allah gafur ve rahim olandır. Bu ayette kişiye evlenmesi haram olan kimseler sayılmaktadır. Yani mahremleri. Bunlara mahrem deniyor. Evli haram olan kimseler. Ayşe radıyallahu anh adına Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Doğum sebebiyle mahrem olanlar süt emme sebebiyle de mahrem olurlar. Aleyküm Yani doğum kişinin evladı olması, çocuğu olması bu nasıl mahremlik oluşturuyorsa bu Süt sebebiyle de böyle bir mahremlik oluşur. Bunu Bukhari Sayın'da rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanma girdiğinde birini gördü ve yüzünün rengi değişti. Onun süt kardeşim olduğunu söyledim. Şöyle buyurdu. Süt kardeşlerinize dikkat edin. Haramlığı ortaya çıkaracak süt emmenin doyana kadar olması lazımdır. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Bu hadis-i de gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de süt kardeşlik yani mutlak, umum bir şekilde zikredilmiştir. Bunun detayları, ayrıntıları, ne şekilde oluştuğu, nasıl oluştuğu sünnette gelmiştir. Yani bir iki emme değil de ee, Bakara suresinde geçtiği üzere iki yaşına kadar, yani çocuk iki yaşına gelinceye kadar iki yaşından sonrası da sayılmıyor. İki yaşına kadar olan dönemde doyuncaya kadar bir sefer bile olsa emme bu süt, har süt haramlığını, süt akrabalığını oluşturur. Yani bir iki emme süt haramlığını oluşturmaz. Yani açlıktan dolayı olmadıkça bu oluşturmaz der. Ayşe Radiyallahu anhadan gelen diğer rivayette, Kur'an'da nazi olanlar arasında bilinen on emme ile haramlığın sabit olacağı hükmü vardı. Sonra bu bilinen beş emme ile nesk edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu, Kur'an'dan olarak okunuyordu. Yani biz bunu Kur'an'dan ayet olarak okurduk. Fakat tilaveti ne solundu demek istiyor. Bu da Müslüm'ün sayinde aktardığı bir rivayet. Yani bu rivayete göre beş emme, yani bir iki emme değildir sözüyle kastlayarak demek ki beş sefer bilinen emme e, haramlığı oluşturur. Ümmü Fadl radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki ''Bir ya da iki emme haram kılmaz.'' Bunu da Müslim sayinde rivayet etmiştir. Ümmü Habibe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Durre binti Ebi Seleme hakkında şöyle buyurdu. O benim terbiyem altında bulunan üvey kızım olmasa bile bana yine helal değildir. Bunu kendisine işte onu e, nikahına alsana ey Allah'ın Resulü dediklerinde söylüyor. O hem benim üvey kızım, üvey kızım olmasaydı bile bana yine helal olmayacaktı. Zira o benim süt kardeşimin kızıdır. Süveybe onun babası Ebu Seleme ile beni emzirmiştir. Yani bu bahsettikleri kadının babasını da yani Ebu Seleme'yi de Süveybe emzirmiş. Allah Resulü'nü de Süveybe emzirmiş. Dolayısıyla e, süt kardeşinin kızı olmuş oluyor. Bu sebeple o bana helal değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Artık bana kızlarınız ve kız kardeşlerinizi arz etmeyin. Yani evlenmem için arz etmeyin buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Feiruz et deylemi dedim ki, Ey Allah'ın Resulü ben Müslüman oldum ve nikahımda iki kız kardeş var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ikisinden dilediğin birini boşa buyurdu. Yani kişi İslam'dan öncesinde veya bilmeden önce şayet böyle bir haram nikahlardan birini gerçekleştirmişse, mesela beş evliği. 10 evli olan birisine Allah Resulü dördünü seç Onların nikahında tut diğerlerini boşa diye buyurmuştu Geçtiğimiz hafta geçmişti Burada da iki kız kardeşi birden nikah altında tutuyor Bu da ayette yasaklanan şeylerden Bu Firuz Müslüman olunca Allah Resulü Aleyhisselatü'nü ikisinden dilediğini boşa buyuruyor Buradaki umum ifadeden dolayı Bakın bu altın kaydelerde de işlediğimiz bir konu yani hangisi önce nikah kıyılmış onu tut sonrakini boşa veya hangisi en son nikah onu tut öncekini boşa değil böyle bir kayıt yok. Tamamen muhatabın dilemesine bırakılmıştır. İki kız kardeşlerinin dilediğini boşa artık ikisini bir arada tutman caiz değildir buyuruyor. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'den gelen rivayette de bu hadis e, İbn Maci ve Tirmizi'de hasem-i geliyor. Bukhari ve Müslim'in Ebu Rere'den rivayetlerinde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kadınla halası ve bir kadınla teyzesi aynı nikah altında tutulamaz. Yani aynı anda bir kişi, birisinin bir, e, hem halasıyla hem teyzesiyle e, bir kadınla hem halasını hem teyzesini e, nikahta. tutulmaz. Bulunduramaz. Yani bir kanına evlendiği zaman onun teyzesini de alamaz, aynı nikahta bulunduramaz. Ama bu kandan ayrılırsa onun teyzesi artık kendisine helal olur veya halası da aynı şekildedir. Ayette sarahaten geçmese bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sünnetiyle beyan etmiştir. Evet, burada şu hususa dikkat etmek gerekir. Biraz sonra 24. ayette de bir kısım var. E, nikah haramlıklarından bahsedilecek. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle nikahın haram olduğu mahrem kimseleri saymıştır. Nur suresi 31. ayetinde ise bir kadının zinetlerini kimlerin yanında açabileceği sayılmıştır ve tek tek sayılmıştır. Bakın bu ayetlerde amca ve dayı zikredilmesine rağmen yani nikahı haram olan kimseler arasında zikredilmesine rağmen Nur suresi 31. ayetinde yani farklı bir hükümden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Kadının ziynetlerini gösterebileceği kimseleri tek tek sayıyor. Fakat burada amca ve dayıyı saymıyor. Yani kadının amca ve dayısını saymıyor Allah Azze ve Celle. E bazıları burada kıyas yaparak, işte sonuçta bunlar da mahremdir. Mahrem olduğuna göre bu ayette zikredilmese de onların yanında ziynetlerini gösterebilir diye bir hüküm vermişler. Ve bu yaygınlaşmıştır. E, fakat bu ayete aykırıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nur 31'de ziynetlerini kimlere gösterebileceğini sayıyor. Tek tek de sayıyor bunu ve amca dayı yok. Buna delalet eden yani amca ve dayıya gösterebileceğini gösteren hadis de söz konusu değil. Hatta de, tabi'in alimlerinden müfessirlerden Şabi ve İkrime rahim umallah onlar demişlerdir ki Allah Azze ve Celle bu ayette yani Nur 31'de amca ve dayıyı zikretmemiştir. O halde kadın başörtüsünü yani yüzünü amcasını ve dayısının yanında açamaz demişlerdir. Evet, buna muhalif de tabiinden veya sonrakilerden, e, yani sonrakilerden var da, tabinin aslında tabiin Tebe tabiin o dönemde böyle bir e, anlayış yok. Yani buna aykırı bir anlayış yok. Bu ayetten kıyas yapılmasına gelince, bu kıyasın da fasit olduğu ortadadır. Çünkü illet olarak gösterdikleri şey, işte amca ve dayının nikahının haram olmasıdır. Nikahı haramsa o halde işte yüzün onların yanında açabilir. Bu şekilde kıyas getiriyorlar. Bu batıl bir kıyastır. Çünkü evli olan bütün kadınlar erkeğe haramdır. Yani evliliği, nikahı haramdır. Evli oldukları müddetçe. Evli oldukları müddetçe onların yanında yani kendisine yabancı olan bir erkeğin yanında kadın nasıl yüzünü açamıyorsa aynı şekilde Allah Azze ve Celle zinetini açabilecek kimseleri zikretmediğinden dolayı kadın amca ve dayısının yanında da yüzünü açamaz. Yani Kıyas yapsalar, kıyas yapacak olsalar, kıyasları da batıl olurdu. Kıyas çünkü aksini gerektirirdi. Fakat biz bu kıyasa ihtiyaç duymuyoruz. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin ayetinde zikrettiği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde zikrettiği sınırda duruyoruz. 24. ayet, sağ ellerinizin sahip olduğu müstesna, sağ ellerinizin sahip olduğu yani köle ve cariyeleriniz müstesna, kadınlardan evli olanlar da, yani bunlar da, bakın, e, nikahı haram olanlar arasında bir sonraki ayette zikrediliyor. Bu Allah'ın size yazdığıdır. Bunların dışındakiler iffetli olup zina etmeden mallarınızla istemeniz için size helal kılındı. Yani mehir karşılığında, mehir vermek suretiyle e, size helal kılındı. O halde onlardan kendisiyle faydalandığınızda onlara bir farz olarak ücretlerini verin. Yani buna sadak da denilir. E, mehir bizim ar e, halkın arasında mehir diye meşhur olmuştur. Sadak diye geçer Arapçası. Ücretlerini verin. Takdir edilen şeyden sonra kendisine karşılık anlaştığınız şey hususunda size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alim ve hakim olandır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaş sırasında evtasa bir birlik gönderdi. Orada düşmanla karşılaştıklarında onlarla savaşıp yendiler. Savaş sonrası onlardan esir aldılar. Ancak Asap'tan bazıları esir kadınlarla müşrik kocalar yüzünden birlikte olmaktan kaçındılar. Esir aldılar ama bunlar müşrik kocalarla evliler. Yani cariye bunlar ama evli bunlar. Bu yüzden çekindiler. Bunun üzerine bu ayet indi. Ayetle ganimet olarak ele geçirilen evli kadınlarla birlikte olmakta bir sakınca olmadığı bildirildi. Bu ayetten sonra böylesi kadınlarla ilişkiyi helal saydık demiştir. Bunu Müslim, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. İsnadı sahih bir hadis. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da burada allah Teala kocası olan her kadın sana haramdır. Ancak kocası kendileriyle savaş halinde olan bir bölgede bulunan ve kendisini esir olarak aldığın kadınla idleti bittikten sonra evlenebilirsin demiştir. Bunda Hasemir İsnab'da Tabere i̇bn İbnül Münzir ve i̇bn bir Hatim rivayet etmişlerdir. Zaten ayette Allah Azze ve Celle bu hususu belirtiyor. Sadece burada dikkat edilen bir ayrıntı var. Esir olarak aldığın kadın idleti bittikten sonra, yani cariye olarak aldın ama evli ise idleti bittikten sonra bununla ilişkiye girmekte cariyen olarak sana düşmüşse sıkıntı yoktur. Burada tabi cariyeliğin, köleliğin oluşması için de harbilik sıfatı yani Müslümanlarla kafirler arasında harp halinin olması esastır. Yoksa bir kimse diyelim şu an Almanya'ya gitse, Fransa'ya gitse oradaki kadınlardan herhangi birisini cari olarak edinemez. Çünkü onlar anlaşmalılar e, konumdadır. Anlaşmalı kafirler ayrıdır, harbi kafirler ayrıdır. Yani kendileriyle savaş bir fiil, savaş halinde olunması gerekir Harbiilik sıfatında i̇bn Abbas Abbas Radyoğlu'na diyor ki iffetli olup zina etmeden kavli hakkında şöyle diyor iffetli hür kadınları nikahlayın demektir. Yani kafirlerden dahi olsa buna zaten Maide suresinde bir izin vardı. E, kitap ehli yani kafir derken kitap ehli olanlar da iffet şartıyla. Bu ayette de Müslüman olsun Müslüman bile olsa iffetli olmasını şart koşuyor. Yani kadın iffetini koruyan yani zina zinanın sebeplerinden uzak duran bir kadın olmalı. Sanki nikahlamada da e, bu hususa yönlendirme vardır. Yani kişi evleneceği zaman aynı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisinde belirttiği gibi yamalı için ya güzelliği için ya soyu için ya dindarlığı için evlenilir bir kadınla. Sen dindarlığından dolayı evlenmeyi seç ki bereket bulasın. Elin toprak görsün. Elin toprakla dolu olsun, bereketle dolu olsun. Ee, bu şekilde buyuruyor. Yani e, dindarlık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste saydığı şeyler, bakın mal, güzellik bunlar hep iffet şartıyla birliktedir. Yoksa iffetsiz bir kadın nikahlamak caiz değildir. Ayetinde e, mevhum muhalifinden bu anlaşılır. Çünkü iffetli olanlar nikahlayın, iffetli olmayanlar nikahlamayın. Yani zinakar olan veya buna açık... Bir şekilde kendisini zinaya arz eden açık saçık gezen, teberrüt yapan bu kadınları nikahlamayın diye bir yasak çıkarılabilir İbn Abbas radıyallahu anh tefsirde buna işaret ediyor 25. ayet içinizden hür olan mümin kadınlarla nikahlanacak bolluğa güç yetiremeyen kimse sağ ellerinizin malik olduğu mümin genç cariyelerinizden alsın Allah imanınızı çok iyi bilendir Kiminiz kiminizdensiniz. O halde iffetli oldukları, zina etmedikleri, gizli dost da edinmedikleri halde onları velilerinin izni ile nikahlayın ve onlara ücretlerini yani mehirlerini güzellikle verin. Evlendikleri zaman fuhuş işlerlerse onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı vardır. Bu içinizden zinaya düşmekten korkan kimse içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, kişi bir kadınla evlendiği zaman, onunla bir defa ilişkiye girdikten sonra, mehrinin tamamını ona vermesi gerekir. Yani gerdek gerçekleşti mi, mehir vacip olur. Burada faydalanmadan kasıt, kadınla ilişkiye girmektir. Yani fıkıh kitaplarında da bu böyle zikredilir. Kişi işte, işte, ee, evlendiği kişiyle halvete girer de ilişki gerçekleşmezse e, mehrin yarısının düşeceğini söylerler. Mehir gerekmediğini söyleyenler vardır. Fakat o ilişkinin gerçekleşmesiyle kadın artık mehri hak eder. Bir defa bile olsa. Yani o anda mesela eceli gelse ölse ikisinden biri, eşlerden birisi varis olarak varisleri bu mehrin hak sahibi olurlar. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda mut'a nikahı ile ehli eşeklerin etini yasaklamıştır. Bunu Bukhari ve Müslim sayılarında rivayet ederler. Hayber Savaşı bayağı geç bir savaş. Yani hicretin 7. senesinde gerçekleşen bir savaş. Bu zamana kadar mut'a nikahı caizdi, izin veriliyordu. Yani mut'a nikahı Muvakkat yani belli bir vakte kadar nikahlamaktır. Yani erkek kadına belli bir menfaat vererek, mal vererek belli süreliğine diyelim bir aylığına, bir seneline iki seneline böyle geçici bir nikah kıyardı. Ondan faydalanıyordu. Fakat Hayber yılında, hicretin 7. senesinde bu yasaklandı. Burada yasaklanan şeyler arasında işte ehli eşekler de var. Yani o zamana kadar ehli eşek eti yemek caizdi. Fakat o andan itibaren yasaklandı. Aslında bu bile, bu tür rivayetler bile e, dinde kıyasın hiçbir yerinin olmadığını gösterir. Mesela ehli eşek neden haram kılındı? Allah bilir. Yani bu hak, hükmü koyan, buna hak sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Dilediği zaman helal kılar, dilediği zaman haram kılar. E, herhangi bir sebebe de e, dayandırmak zorunda değildir. Mesela Yahudilere devenin sütü haram iken, eti, sütü haramken bu ümmete helal kılınmıştır. Yani bu onlara haramken illeti neydi? Bize helal kalınında illetine bize bunları araştırmak düşmemiş bilakis e, vahye teslim olmak düşmüştür. Mücahit Rahi dedi ki Müslüman erkeğin ehli kitabın cariyeleriyle evlenmesi doğru değildir. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar ''Bunların cariyeleriyle Müslüman bir erkeğin evlenmesi doğru değildir. Zira Allah mümin cariyelerinizden buyuruyor.'' demiştir. Yani buradaki mana şu, kişi ehli kitabın cariyelerini cariye olarak alabilir ama evlenmesi yani ona nikah yapması doğru değildir. Hoş görülmemiştir, bu mekruh görülmüştür. Çünkü Allah Azze ve Celle de ayetinde belirtiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam defaat hadislerinde buna uyarıyor. Ee, iman etmiş bir cariyenin müşrik bir kadından hür bile olsa ondan daha hayırlı olduğunu söylemiştir ki yani bu bir de hür değilse e, buradaki e, hoşnutsuzluk daha açıktır. Bazı sahabeler buna karşı çıkmışlardır. Yani doğru görmemişlerdir. mi? Bir <gülüyor> Şimdi muhsanlık ile kastedilen evlilik yaşamasıdır. İffetli bir evlilik yaşamaz. Evlilik geçirmesi. Evlenecek kişinin. Tabi. Yok yok evlenecek kişinin değil. Muhsan tabiri evlilik yaşamış kimse hakkında kullanılır. Yani başından evlilik geçen kimse. Kitap elinin cariyeleri. Yani karıları değil. Yani hür kadınları değil. Onların köleleri. Onlardan köle edinilenler. Orada iffetli olmaz mı? O cariye. O cariye konumunda. Yani iffet. E, cariyelerde böyle bir şart bilmiyorum yani. İffetli olmaz. Çünkü nikahlanmıyorsun sonuçta bunu. Kölen o senin. Evet. Bu Hüreyre radıyallahu anten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kadını bir kadın evlendiremez. Kadın kendisini de evlendiremez. Kendini evlendiren kadın zinakardır. Bunu İbn-i ve Darik sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Yani mutlaka velisi evlendirmelidir. Zaten ayette de velileri geçiyor. Velisinin izniyle, velilerin izniyle nikahlayın diyor. Buradaki ifade umumdur. İster bakire olsun ister dul olsun kadın velisiz olarak kendini evlendiremez. Hatta annesi olsa bile annesi de veli olarak geçmez burada. Çünkü kadın evlendiriyor bunda. Ve veli erkeklerden olmalı. Bazıları e, şu hadisten hareketle işte dul kadın kendine evlendirmeye daha hak sahibidir. Müslim'de geçen bir hadis. Bu hadisten dolayı işte dul kadın için veli izni gerek yokmuş gibi böyle algılamışlar. Hanefi mezhebi bundan tevil yaparak ee, el sünnete, ehl muhalefet etmiştir. Bu sebeple Hanefi mezhebinde kadın, e, hatta reşit kızı da dul kadına bu sefer kıyas yapmışlar. Reşit kız da, yani aklı başında reş, rüşte ermiş kız da dul gibidir. O da kendini evlendirebilir demişler. Bir de böyle kıyas yapmışlardır. Ee, ve veli izni olmadan nikahı caiz saymışlardır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna zina diyor. Yani bu yaptığı işe Zina diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Veli kızın babasıdır. Babası yoksa abisi, amcası, dedesi bu, bunun gibi akrabalardır. Böyle bir akrabası da yoksa sultandır, yöneticidir. Yani müminlerin emiri kimse, idarecisi kimse, onun velisi odur. Böyle bir durumda yani hadisin dayanağı burada mesela Bakire kızın Susması izindir diyor Allah Resulü Vesselam. Dul kadın ise kendine vermeye daha hak sahibidir. Bu hadiste kastedilen şey şudur: Veli kızın da rızasını almadan o kadını kızı evlendiremez. Yani her ikisi dengelenmek zorundadır. Bir velinin izni şart, iki kızın rızası şart. Kız razı olmadı, veli evlendirdi ama böyle bir nikah geçerlidir. Yani nikah geçerlidir. Yani ailelerin veya nikah kayacak kimsenin kızın rızası var mı yok mu böyle bir araştırma mükellefiyeti de yoktur. Nikah gerçekleşir. Fakat dilerse böyle bir kız kadıya müracaat ederek işte ben zorla evlendirildim ben istemiyorum bu adamı diyerek ayrılma talep edebilir. Buna hakkı vardır. Burada veli kıza sorar. İşte falanca sana talip razı mısın? Şayet kız burada susarsa bu iznidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü razı değilse ona mutlaka itiraz eder. Yani bu yapısını en iyi bilen Allah Azze ve Celle Rasulünün diliyle bunu açıklamıştır. Dul kadına gelince dul kadın razı olsa dahi susması izin değildir. Yeterli değildir. Açıkça belirtmesi gerekir. İşte kendine vermeye daha hak sahibidir derken yani nikah kıyabilir demek değildir. Hak sahibidir yani bunu açıkça belirtmesi gerekir dul kadının. Onun susması izin sayılmaz. Evet, evlenmek istiyorum veya hayır evlenmek istemiyorum diye açıkça belirtmesi gerekir. Evet, İbn Abbas Radyalı'nı diyor ki, İffetli olmayan cariyelerden kasıt, zinayı açıkça yapan cariyelerdir. Dost edinenler de gizlice kendileriyle ilişkiye girdikleri dostlar edinenlerdir. Evet, bunu Hasan Birlistan'da taberi rivayet eder. Yani ayette nasıl geçiyordu o? Evlendikleri zaman fuhuş işlerlerse onlara hür kadınlara verilen cezanın yazısı vardır. evet. Heh. kiminiz kiminizdensiniz o halde iffetli oldukları, zina etmedikleri, yani açıktan zina etmedikleri ve gizli dostla edinmedikleri halde takdirde onları velilerinin izniyle nikahlayın. Yani nikahlama. Burada nikah geçiyor. Nikah için demek ki iffet şartı vardır. Zinadan uzak durma şartı vardır. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh de şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evli olmayan cariyenin zina etmesinin cezası sorulunca şöyle buyurdu. Ona sopa vurun. Bir daha zina ederse bir daha sopa vurun. Bir daha zina ederse yine sopa vurun. Bir daha zina etmesi halinde ise Kıldan bir ip karşılığında olsa dahi onu satsın buyurdu. Yani cariyenin zinayı böyle alışkanlık etmesi. Yani bir sefer sopa vurdun, iki sefer, üç sefer, dört sefer artık diyor. Bundan sonra onu bir ip karşılığında, değersiz bir ip karşılığında bile olsa satsın, kurtulsun diyor. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Şimdi bu hadisten ne anlıyoruz? Bu hadiste kıyası reddeder. Ne diyor ayette? Eğlendikleri zaman fuhuş işlerlerse Fuhuş işlerlerse onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı vardır. Kimlere? Cariyelere. Çünkü hürlerin yarısı zikrediliyor. Hür muhsan bir kadın yani evlilik yaşamış bir kadın. Zina ettiği zaman cezası nedir? 100 sopa vereceğim, öldürülmesi yani yarısı nedir? 50 sopa 50, sopa. <gülüyor> 50, 50 sopayı 50 sopa anladım. <gülüyor> <gülüyor> <Öldürülecek sana gülüyor> evet. evet bakın <gülüyor> e, kıyası reddediyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? bir sefer yaptı sopa vur yani ölümle bir alakası yok Şimdi kıyas yaptığın zaman hür kadınlara kıyasla ona da bir rejim falan uygulanması lazım. Rejimin yarısı yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sünnet gelmiş. Sopa vurun. Tekrar yaptı. Bir daha sopa vurun. Tekrar yaptı. Bir daha sopa vurun. Bir daha yaparsa artık onu satın. Bir kıl e, değerindeki ip bile olsa. Şimdi illaki yarısını yani rejimin yarısını uygulamak diye bir şey yok yani. Din bunu, yani din bunu Yani din bunu söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da bu gelmiştir. Şimdi bizim itirazımız neye bak? Şimdi mesela İbn-i Hüseyin işte kıyas ile çok tuhaf bir söz söylemiştir. Yani Ehl-i Sünnet'ten böyle bir görüş yok esasında. Yani kıyası kabul edenlerde de böyle bir görüş yok. Kıyas ile ayetin tahsisi caizdir der. Ve söz konusu ettiği şeylerden birisi de bu ayet. Nasıl bir kıyas? Yani nasıl uygulayacaksın bu kıyas? Hocam bekar kızların hani yüz sopa bir yıl sürgün 50 sopa vurulması gibi bir şey olmamıştır. Hani bekar kızlardan evet. bekar kızların aranmasıyla olmamıştır. Yani bakmıyor. şimdi sen kıyas yaparsan burada yani bekar kızlara falan kıyas yaparsan bir kere Kıyasın dayanağı bozuk olur. Çünkü asıl ile fer arasında mutabakat olmaz gerekir. Mutabık değil. Birisi evli, birisi bekar. Yani birisi muhsan, şey yaşamış, evlilik yaşamış, öbürü yaşamamış. Bura tutmuyor zaten. O yüzden biz burada kıyası terk ederiz. Kıyasa aykırı bile olsa şu hadise gelene uyarız. Evet. İbn Abbas radıyallahu diyor ki, cariyenin zinet meshalinde Hür kadına atılan sopa cezasının yarısı vardır dedi. Sopanın yarısı. O zaman demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sopa vurun dediğinde 50 sopayı kast ediyor. Katade dedi ki cariye zina etti zaman ona 50 sopa ceza vardır. Ona sürgün ve rejim cezası yoktur. Halbuki kıyas bunlar da gerektirir. Yani, yani bunların da yarısını getirir, gerektirir. Yani rejimin yarısını bulmaları lazım kıyas yapabilmek için. Sumame bin Abdullah dedi ki, Enes radıyallahu anh'ın cariyesi zina ettiği zaman o evli olsun ya da olmasın, ona sopa vurduğuna şahit oldum. Yani Enes bin mal radıyallahu anh, uygulaması olarak da, fiili olarak da bu böyle sabit olmuştur. Bunu İbnül Münzir sahih bir isnatta tefsirine rivayet eder. i̇bn Abbas radyalanmadan ayette geçen anet kelimesi zina demektir. Hür bir kimsenin güç yetirememe ve zina endişesi dışında cariye ile evlenmeye hakkı yoktur. Yani hür bir kimseyle birisi evlenmeye güç yetiremiyorsa ancak o zaman e, cariyeyi nikahlayabilir. Cariyesinin bulunmaması demek değil bakın eşinin altında cariyesi bulunur. Ama Allah Azze ve Celle neden sonra buna izin veriyor? Eğer evlenmeye, hür kimseyle evlenmeye güç yetiremediğin zaman buna izin veriyor. Bu sebeple İbn Abbas diyor ki hür kimsenin güç yetirememe ve zina endişesi dışında. Mesela adam hür birisiyle evli. Evli. Fakat zinadan da korkuyor. O zaman ne yapar? Cariye de olsa onu nikahlar. Evli oldu halde. Nasıl evli oldu? Erkek evli. Hürbi kadınla evli. Bu sefer cariyeyi nikahlıyor ikinci İkinci eş olarak alıyor yani. İkinci eş olarak alıyor. Evet. Bu dışında cariye ile evlenme hakkı yoktur. Cariye ile evlenmemeye sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Yani onu nikahlamaya nikahlama hususunda sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Taberi ve İbn-i Nebi'atim Hasan Birisnat'ta rivayet ederler. 26. Allah size iyice açıklamak ve sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek ve sizin tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Mukatil bin Hayyan dedi ki tabi'nin alimlerinden bu da açıklamaktan kasıt evlilik konusunda anne ile kız çocukları yönündeki yasaklardır. Zira bu yasaklar daha öncekilere de daha öncekilerin de uyduğu yasaklardandı. Yani cahiliye döneminde de önceki dinlerde de milletlerde de yani daha önce de vardı bu yasaklar. 27 Allah sizin tövbe etmenizi ister. Şehvetlerine uyan kimselerde çok büyük bir meille sapmanızı isterler. Allah'ın tövbe etmenizi ister. Şehvetlerine uyanlar büyük bir meille sapmanızı isterler. Yani günahkar kimseler, kalplerini günaha açmış, ağızlarını günaha serbest bırakmış kimseler sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Ona bafla meyletmenizi isterler. Bu sebeple hakka uyduğunuzda bundan hoşlanmazlar. Mücahit dedi ki, şehvetten burada bu ayette kastedilen zinadır. Zina edenler kendileri gibi sizin de şehvetinize uyup zina etmenizi isterler. Bu sebeple açıklık, saçıklık, pornografi, müstehcenlik bu gibi şeylerin yaygınlaşması için her şeyi yaparlar. Sizin de böyle olmanız için. Süttü dedi ki bunlar Yahudiler ve Hristiyanlardır demiştir. Yani böyle isteyenler Yahudiler ve Hristiyanlardır. Hakikaten de Müslümanlar üzerinde bu işi ilk başlatanlar Yahudi ve Hristiyan asıllı kimselerdir. Mesela film Yeşilçam bunun gibi şeylerin aslına baktığınız zaman Ermeni kökenli, aslen dini gayrimüslim olan kimseler bu işlerde öncülük yapmışlardır. 28 Allah sizden hafifletmeyi istiyor. Doğrusu insan zayıf olarak yaratılmıştır. Yani insanın fıtratını en iyi bilen Allah Azze ve Celle yüklerimizi de hafifletmek istiyor. Bunu bu ayetini açıkça belirtiyor. Mücahit dedi ki, Allah cariye ile evlenme konusunda olduğu gibi her türlü konuda yükünüzü hafifletmek ve size kolaylık sağlamak ister. Cariye ile evlenme konusunda olduğu gibi her türlü konuda Yükün zarfletmek ve size kolaylık sağlamak ister. Yani cariye ile bile nikahını izin vermiş. hürle evlenmeye evlenmeye güçletiremediğin takdirde. Bunlar hep zinadan, fuhuştan, hayatsızlıktan korumak içindir. Şimdi herhalde az önce kafanıza takılan şey idi. Yani cariye ile evlenmek neden? Yani zaten elinin altında yani bir de niye nikah? Yani bunun manası ne? Bak şimdi. Kişi cariye sahibi değildir. Kadına da sahip değildir. Hür bir kadınla evlenmesi halinde mehir var, şu var, bu var. Ama ile evlenebilir. Cariyeyi sahibi kolayca verir. Yani buradaki mehir yükü hafifler, daha başka ağırlıklar hafifler. Bu sebepten dolayı. Yoksa kendi sahibi olduğu bir cariye varsa onunla yetinir zaten. Yani o zinadan korur insanı. Ama cariyesi de yoksa cariyesi de yoksa o zaman cariye ile evlenmesi daha kolaydır. Yani veli izni, mesela Hürbi kadına talip olsan velisi vermez veya e, mehir konusunda sıkıntılar olur. Evlenme, düğün falan filan. Ama cariye'de işler daha da kolaydır. Yani cariye ile yani mevcut olsa o daha kolay olacaktı. Ama günümüzde tabi böyle bir ortam yok. Yani hali hazırda Türkiye'de böyle bir ortam söz konusu değil cariyelik cariye oluyor Evli mesela. Paran varsa zaten hürle evlen. Yok yok evliyken hani zinaya düşme korkusu var dediniz ya. Tamam. Evliyken. Tamam. <gülüyor> Cariye ile evet. evlenebilir dediniz. Cari evet. De i̇şte cariyeyi satın alacak param varsa zaten hür kadına mehir olarak verir bunu. Ben de diyeceğim hocam evlisin ya zina endişesi hani eşim var. Yetmez. Evlenir yetmez. Zina için <gülüyor> tamam. İhtiyacın hani <gülüyor> Şimdi şimdi kadının <gülüyor> özel halleri var. İhtiyacı var. Özel <gülüyor> halleri var veya yetinemiyor olabilir. Amenna. Hocam ya burada hani yetinemiyor. <gülüyor> Farklı bir durum hani sadece zinayla bir şeyle şariileri zinaya düşmemesi falan Yani. Senin <gülüyor> aynı zamanda faydalanır mı? Faydalanılıyor. Faydalanıyor da adamın cariyesi yok zaten. cariye sahip değil. Cariye sahip olmadığı için bak mesela normalde cariyeyi satın almaya kalksa yüklü bir para öder. Köle ucuz bir şey değil yani. Cariye ucuz bir şey değil. Zaten o parayı ödeyebilecek olsa mehir olarak verir, hürle evlenir. Ama buna da sahip değil. Fakat nikah olarak istediğinde e, yani sahibi bundan para talep etmez. Yani tür köle satar gibi satamaz onu. Evlilik var, akrabalık giriyor, daha başka şeyler oluşuyor. Bu yüzden cariye ile evlenmek daha kolay. Bu manada. Evet, Tavuz Rahimullah dedi ki insanın zayıf olduğu nokta kadınlar konusudur. Zaten kadınlarla ilgili bu konuda zikrediyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Yani şehvet, kadınlar, zina, bu gibi evlilik, bu gibi meselelerden bahsederken insanın zayıf olduğunu zikrediyor. Yani bir bağlantı var. Ta Allah'ta da bu yüzden insanın zayıf olduğu nokta kadın konusudur. Zira kişi kadınlar konusunda olduğu kadar hiçbir konuda zayıflık gösteremez demiştir. Veki de dedi ki, Kadınlar konusunda kişinin aklı gider. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen hadise mutabıktır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıskanç bir kadın hakkında siz kadınlar kadar aklı başında olan erkeklerin akıllarını başından alan başka bir varlık yoktur buyuruyor. Yani Vekir Aynola'nın sözü bu manada Allah Resulü'nün bu sözüne mutabık. 29. Ey iman edenler! mallarınızı sizden karşılıklı rızadan oluşan bir ticaret müstesna aranızda batıl ile yemeyin. Nefislerinizi de öldürmeyin. Muhakkak Allah size karşı rahim olandır. 30. Her kim haddi aşıp zulmederek bunu yaparsa yani karşılıklı rıza olmaksızın karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret olmaksızın batıl yolla yerse yahut Nefisler, kişi kendisini öldürürse, işte kim bunu yaparsa, hatta aşıp zulmederek bunu yaparsa yakında onu ateşe atarız. Doğrusu bu Allah'a göre çok kolay olur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, alışveriş ancak karşılıklı rıza ile olur. Bir tarafın razı olmadığı, hoşunda olmadığı bir alışveriş malı batıl yolla yemektir. Mesela bu toplumda adet olmuş kapora. Mecbur tutuluyor bazı yerlerde. İşte 100 lira kapora verirsen ben sana bu malı beklerim. Veriyor mecbur. Ondan sonra ne yapıyor? İşte bir hal geliyor başına, cayması gerekiyor. Veya biri borç vermeye söz vermişti, vermeyecek oluyor. Ne oluyor? O kapora da yanıyor. Yani rızası olmadan karşı taraf haksız bir kazanç elde etmiş olur. Hiçbir şeyin karşılığı olmadan bunun gibi. İbn-i Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alıcı ile satıcı birbirlerinden ayrılmadıkça veya biri diğerini muhayyer, yani sen bu konuda muhayyersin, tercih senin, seçme hakkın var diyerek muhayyer bırakmadıkça satışı iptal etmede muhayyerdirler. Nafi dedi ki İbn-i Ömer beğendiği bir şey satın alınca satıcının yanından ayrılırdı ki muhayyerlik kalksın. Yani oradan hemen mesela dükkana girdin, hoşuna giden bir şey var. Dükkandan çıktın, ayrıldın. O zaman muayyerlik bitiyor. Yani satışı iptal etme işi hakkı bitiyor. Ama satış esnasında bir akit e, şerhi düşülüp de muayyersin denilmişse, mesela bugün alışverişlerde 7 gün içerisinde olduğu gibi iade edersen, cayabilirsin gibi bazı şerhler düşüyorlar, şartlar koşuyorlar. Bu şartta caizdir. Eee i̇bn Mesud radiyallahu gelen rivayette bu ayet muhkendir ve kıyamet gününe kadar nesh demiştir. Asım bin Behtel'e diyor ki Sıbfe'nin savaşında Mesruk, Raimolla, İbn-i Mesud radiyallahu e, önde gelen öğrencilerinden, onun yanında yetişmiş kimselerden tabi'in, iki topluğun arasına girip kendinizi de öldürmeyin ayetini okudu. Sonra savaş alanı terk edip Kufe'ye gitti. Evet bunu da Hasem-i Risna'da Said bin Mansur tefsirinde İbn-i Sad tabakatında rivayet ederler. Mücahit diyor ki kendinizi de öldürmeyin kavlini birbirinizi öldürmeyin şeklinde açıklamıştır. Mesru'nun açıklaması bu manaya geliyor. Çünkü sıffin savaşı Müslümanlardan iki tayfa arasında meydana geliyor. Yani iki tarafta sıffin iki saf. İkisi de Müslümanlardan kuruplar birbiriyle savaşıyorlar aralarına giriyor Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini hatırlatıyor nefislerinizi öldürmeyin yani birbirinizi öldürmeyin demektir diyor aynı bu şey gibi demek yani bu fıkıhtandır bu tabinin fıkhındandır Bakara suresinin 74 ve devamı eden ayetlerinde nefislerinizi öldürün diye emrettik diye geçiyor ya nefislerinizi öldürün burada kendinizi öldürün demek değil birbirinizi öldürün demektir onlar da birbirlerini öldürdüklerini tek. Onunla ilgili rivayetler Bakara suresinin tefsirinde geçmişti. Burada da böyle. Yani burada Nisa suresindeki 29 mu 30? 29 30. ayetlerinde evet 29'da geçiyor. Eee ve la Nefislerinizi öldürmeyin. Birbirinizi öldürmeyin. Yani Müslümanlar olarak birbirinizle savaşmayın. Birbirinizi öldürmeyin demektir. Evet, Estuddi Rahimullah dedi ki, kendinizi öldürmeyin yani sizinle aynı dinden olanları öldürmeyin demektir. Yani Selef bu ayeti böyle anlamışlardır. Bazılar tutuyor, bunu işte sigara hakkında falan delil getiriyor. İşte sigara içmek kendini öldürmektir falan filan. Bak ayette de kendinizi öldürmeyin diyor diye farklı yerlere çekiyorlar. Bu ayet aynı dinden Müslüman olan kimseler olarak birbirinizi öldürmeyin demektir. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste Nisa Suresi 31. ayetiyle devam edeceğiz. Ee, burada bırakalım. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Var hocam. Buyurun şuan. Şimdi Burada e, veli erkekten olur dedik. Evet. Yakın komşu veli olur mu hocam? Olmaz. Olmaz. Günümüzde mahalle muhtarı mı oluyor? Velim, yani erkek olsa veli Hakimler olur, kadılar olur. Hakimler. Hakimler de ki günümüz hakimlerinde yani. Olur. Günümüzde diyor ya. Günümüz. Tabii. yetki onların ellerinde. Olur şu hakim? Tabii. Ama olmasın, vali, kadın olmasın ne diyor? Kadın olmaz. Kadın kadının hakim olması caiz vali, değil zaten. Vali. Erkek bir hakim olmak lazım. Vali, hakim vali. bunlar yetki sahipleridir. E. Belediye başkanı. Evet. Muhtarlar... Şu an belediyeler kıyıyor bildiğim kadarıyla. Belediyenin yetki verdiği nikah memurları vesaire. Evet. Kadın, da amca... Muhtarlar da dair mi? Muhtarların bildiğim kadarıyla böyle bir yetkisi yok. Yani resmen yok. Kadının amca ve dayısının yanında. Evet. Yüzünü açmıyor. Bir hadisi delil getiriyorlar. Eflah, amcası Eflah. Bir geçen... Evet. Şimdi az önce mesela buna benzer başka bir hadis daha geçmişti. Yani süt kardeşim var diye işte Allah Resulü'nün yüzünde hoşnutsuzluk vardı diyor. Evet. Yanına girmesi. Evet. Yani yanına girmesinden dolayı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hoşnutsuzluk duyuyor. O eflah meselesinde de böyle. Rivayetlerin lafızlarında bazı pürüzler var bu hadislerin. Bukharda gelen lafızlar, Müslim'de gelen lafızlar, birisinde işte süt amcası, birisinde süt dayısı gibi karışık lafızlar geçiyor. Fakat sonuçta sütten dolayı bir akrabası olduğu kesin. Amca veya dayı fark etmez burada. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bakın onun yanına girmesine hoşnut olmuyor. Şey, Ayşe radıyallahu anh olmuyor. Şurada da Allah Resulü hoşunu olmuyordu. Yani süt kardeşlerinize dikkat edin. Çünkü bir haram kılmaz diyor. Demek ki kadın tesettürlü olsa bile yanına e, mahremi olmayan yani ayette zikredilmeyen e, kişilerin girmesi meşru değildir. Özellikle e, hicretin 5. senesinde Ahzab suresinin 53. ayetinin nazlı olmasından sonra hijab ayeti İkincisidir hicab ayetinin ikincisi. Bu ayetin nazıl olmasından sonra yani Piyer'de arkasından isteğin emri geldikten sonra e, burada bir yasaklama gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen şuradaki tavrından dolayı Ayşe radiyallahu anh'a Eflah'ın amcasının süt amcasının girmesinde hoşunda olmadı ve izin vermedi. Yani yanına girmesine izin vermedi. Burada yüzünü açtığına dair herhangi bir bari yok zaten. Ziynetini gösterine evet. dair herhangi bir bari yok. İzin vermeyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o senin süt amcandır, yanına girebilir diyor. Yani sen ona yüzünü açabilirsin, zinetlerini gösterebilirsin diye de bir ibare yok burada zaten. Yani bir e, kadın amcasının, dayısının yanına girip çıkabilir. Ama amcası, dayısı değilse yabancı bir erkekse örtülü dayı olsa onun yanına girip çıkamaz. Çünkü perde arkasından isteme e, şartı vardır. Bu da Evet. Amca dayısının Evet. Yani amca ve dayının böyle bir farkı var. Teyzesinin yanında, teyzesinin dayı Teyze zaten sayılıyor ayette. Yani kadın için mesela zinetleri göstermesiyle ilgili şeyler sayılınca, kadının teyzesi zaten kadın. Sadece erkek için amcası lazım. Kadının amcası dayıs. Burada tabii şunun da altını çizmek lazım. Ee, yaygın, yanlışlardan birisi. Mesela Adam evleniyor bir kadınla. Şimdi adamın, erkeğin kardeşi, erkeğin amcası, erkeğin dayısı, kadının amcası dayısı değildir. Yani bur burada bir mahremlik olmaz. Sanki bu da mahrem bir akraba gibi. Yani bunun yanında dahi, yanına dahi giremez. Mesela erkeğin amcası dayısı, erkeğin hanımının yanına dahi giremez. Ama kadının kendi amcası ve dayısı yanına girebilir fakat zinetlerini gösteremez. Enişte de böyledir yani. Kadının için eniştesi de böyledir. Ölüm kapsamına. Tabi, o ölüm kapsamına girer. Yani ham, Arapçada geçen o ham kelimesi, e, bu tür akrabalardır. Kocanın akrabaları, erkek kardeşi, işte amcasının oğlu, amcası, dayısı, kocanın bütün akrabaları. Yani yanına giren bir ifadesini düşündüğümde, kadının da evlerinin dışarısına çıktığında Oradaki ziynetten de abdest uzunlarıysa Evet Yüzünü açabilir mi? Dışarıda açamaz Çünkü yabancı erkekleri görecektir Ya Şimdi Diyor ya, amcasının dayısının yanına Yanda... girmelerine bir izin var İzin var sadece evet Yanına girmesine bir izin var Evet Normalde ziynetlerini göstermesi caiz değil Değil Abdest tazalarını gösteremez yani Kısaca. değil. Evet. Hmm.